bir hadisi şerif var. Bu hadisi şerifi e, insan duyunca bir garip oluyor. Bir garip oluyor. Şu çoluk çocuğu için, iffeti için, ahlakı için, kimseden burs istememek için, yardım almamak için, kimsenin başına yük olmamak için çalışan, iş seçmeyen, sahati el verdiği sürece tarlada, dağda, bayırda çalışan herkes için müthiş bir örnek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki Allah dağ başında çobanlık yapan kuluna dikkatle bakar. Dağ başında çobanlık yapıyor kulu. Şimdi bu kul çobanı, sürüleri var. İşte bakıyor güneşe saatte yok kolunda. Bakıyor güneşe övle oldu diyor. Gidiyor, ibriğinden abdest alıyor. Ondan sonra da Dağ başında köydeki ezanı da duymuyor. Kendi ezanını okuyor. Kahmetini getiriyor. Allahu Ekber deyip namaz kılıyor. Bu sahneyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Davud'un rivayet ettiği bir hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sahneyi tarif ediyor. Buyuruyor ki o dağ başında koyunlarını bekletirken güneşe bakıp eh ezan saati oldu deyip namazını kılan işte çumanı vesairesini koymuş bir kenara. Koyunlar orada otluyor. O da kıbleyi tespit etmiş. Allah'a ekber namaza durmuş. Allah bu sahneyi görünce katında huzurunda bulunan meleklerine buyurur ki diyor. Şu kulumu görüyor musunuz? Şu kulumu görüyor musunuz? Daha da koyunlarını bekliyor. Ama şimdi ezan okudu. Namaz kılıyor kulum. Yani çobanım ben. Bu dağ başında yalnızım demiyor. Dağda koyunlar ve Allah Başka kimse yok orada Ezanle okuyor, namaz kılıyor Meleklere buyurur ki Allah Sizi şahit tuttum bu kulumu affediyorum Bu kulumada Cennet sözü veriyorum Der Allah buyuruyor Alimler medreselerde Kitap okuya dursunlar çoban cennette İş iş Oturup kitap okumakta Akşama kadar sabaha kadar tesbih çekmekte değil Hatta iş teheccüd kılmakta bile değil zaten asıl takva asıl abid kul dağ başında Rabbi ile baş başa kalmayı bilendir gelmişsin de zikir çekiyorsun herkes tesbih çekerken tep telefonuyla konuşacak halin yok sen de Allah akber diyorsun tek başına kaldığın zaman neredesin dağ başında kimsin sen cazip fırsatları anında neredesin bunu Allah görmek ister Çalışmak, farzlar yerine getirildikten ve haramlara bulaşılmadıktan sonra ibadettir, Allah yolundadır, cihattır diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz.